Felsefe Gevezelikleri 20 yıl sonra tekrar Hazırlayan ve sunanlar Oruç Araoba ve Ferhat Taylam İyi günler. Biz yine buradayız, canlıyız. Telefon numaramız da var biliyorsunuz. Bu. Bir, bir eksili harika bir telefon. Neler yapıyor neler. 296-23-89 <gülüyor> Ya Barış bu enlemle boylam senin oturduğun iskemle mi oluyor? Bina. Peki saniye maniye bilmem ne falan çok dakik bir şey veriyor. <gülüyor> Peki efendim iyi günler. Ee, yine ilkbahar olmadan yaz olacak galiba. İki yıldır zaten bu e, ben erik ağaçlarını gözlüyorum. Hı. İki yıldır e, bahar döken mart olmadı. O yüzden de erikler müthiş meyve verdiler ama e, büyük çoğunluğunu tutamayarak döktüler. Bakalım bu yılda mı aynı şey olacak çünkü şimdi koca karı soğukları geliyor. Berdal önümüzdeki hafta. Onunla birlikte soğuk olmazsa yine erikler aldanacaklar. Onlar alışık çünkü. Evet, nasılsın Çekirge? Sağ olun, siz nasılsınız? İyidir. Gazete getirdiniz. Evet, bir haber var. Bu efendim Manisalı gençler var. Hani geçenlerde konuşmuştuk ya. Yani şimdi Pınar Selek ne yapabilir? Evet. bak İçişleri Bakanlığı mahkeme verilebiliyormuş evet maddi ve manevi tazminat evet Mani, manisal gençler ee, kaç tanesi 16 gençten 13'ü öteki 3'ü vermemiş nedense İçişleri Bakanlığı aleyhine toplam 729 milyar lira maddi ve manevi tazminat davası açmışlar bakalım göreceğiz ne olacak bir ilginç bir şey dikkatimi çekti. Şimdi iki yıl üç ay yatan var. Üç ay yirmi gün yatan var. iki ay on sekiz gün. Dokuz ay yirmi gün on bir gün. Önemli olan tabii sonra beraat etmiş olmaları. Yani dava tabii, tabii. sürdüğü için. Tabii, tabii. ve Bir, bir de öğrenci oldukları için. Yani evet. öğrenimin, öğrenimlerinde şey yapmışlar. Ama ilginç bir, bir nokta bak. Şimdi bana mı öyle geliyor? Yoksa öyle mi? Daha uzun yatanlar daha çok maddi, daha az manevi istemişler. Evet, benim de dikkatimi çekti ona bakarken. Niye yani. acaba? İşte yani okulları aksadığı için yani iş hayatlarına falan ha, Evet. Yani Birisi 2 yıl, 3 ay yatmış, öteki 11 gün kalmış. Evet. O yüzden maddi 500 milyon istiyor. 5 milyar manevi istiyor. Manevi istiyor. istiyor. Öteki 2 yıl 3 ay yatanlar ise 10 milyar maddi, yüzer milyon manevi istiyor. Evet yani manevi tazminat eğer orada gördükleri kötü muameleyi mesela ve bunun yani kendilerinde açtığı manevi sorunları gidermeye yönelikse yani 100 milyon hem az bir para hem de yani ötekilerden daha az istemeleri için sebep yok ortada. Evet, ama de bir de mantığı vardır da. herhalde bizim çözemeyecekler. Herhalde avukat o bildiği işin, iş, işlerin nasıl gideceğini. yani hakimlerin ne, ne düşüneceğini bildik. için de öyle yapmış. Bunun tabii ama ölçüsü ilginç yani işkence görmüş biri mesela ne, ne kadar tazminat verilecek? Evet, neye göre, yani maddi, neye göre maddi hangisi maddi hangisi manevi değil mi? Evet. Yani. yani. <gülüyor> <gülüyor> evet. Peki bugün. Peki başla bakalım. şeye şimdi. başlıyoruz temel hak ve özgürlüklerimizi teker teker tartışmaya başlayacağız konuştuğumuz gibi. Hı hı. Bunların başında da şey geliyor tabii yaşam hakkı geliyor. Hı. Yine ben aynı kaynaktan bu İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi İnsan Hakları Uygulama ve Araştırma Merkezi'nin derlediği İnsan Hakları kitabından. Burada da Bülent Tanıyorum bir yazısı vardı. Kişi dokunulmazlığı denen şey hukuk bilinde. Yani yaşam hakkını da kapsıyor ama onunla beraber işte Maddi ve manevi varlığını koruma ve geliştirme hakkı biçiminde formülleştirilen e, hak. E, bu da işte uluslararası insan hakları metinlerinde genellikle yaşam hakkının kullanılmasının önündeki engellere karşı korunma biçiminde düzenlenmiş. Şimdi ama şeyi ayırt etmek lazım değil mi? Ee, yani kişi dokunulmazlığı e, bir hukuk ilkesi. Hı hı. insan haklarından birisi değil. Değil mi? Yani yaşama hakkından çıkan bir sonuç. Evet tabii. tabi tabi. Değil mi? Hı hı. Ve de burada bilantıyorum. Ni evet. Yani niye kişinin dokunulmazlığı var? Çünkü yaşam hakkı olduğu için. çünkü yaşama hakkı var. Yani hatta insan olarak hakları var. Evet. Değil mi? Yani yaşama hakkıyla beraber maddi ve manevi bütünlüğünü koruma evet. hakkı da. Onu da tartışmıştık daha önce yani tek başına yaşam hakkı değil yani bir takım olanaklarla kendini insan olarak geliştirmesine e, yarayacak olanakları gerçekleştirebilecek biçimde evet ve bunları yaparken de önüne engel çıkmayacak biçimde özgürlükle evet, evet. şimdi burada da e, yaşama hakkının kullanılmasının önündeki engellere karşı e, işte düzenleniyordu bu e, hukuki ilkeler e, şimdi bu engeller mesela şunlar sayılıyor e, ikisi oldukça tartışmalı hala tartışmaları sürüyor bir tanesi Kürtar e, bir diğeri de e, ölüm hakkı demiş burada Bülent Tanör e, yani ötenazi e, ve intihar e, daha sonra şey geliyor yaşam hakkının sınırlandırılması denen şey yani ölüm cezası meşru müdafak kolluk güçlerinin yasal eylemleri e, olarak. Yargısız infaz bunlardan bir tanesi. işkence ve kötü muamele ve tıbbi deneyler. Yaşama hakkının kullanılması önündeki e, engeller. Bunları sırayla tartışabiliriz. Evet. Gidelim e, bakalım. Şimdi benim dikkatimi çeken bir şey burada yaşama hakkı pardon yaşama hakkı nereden itibaren başlıyor? Kürtajla ilgili bir tartışma tabii. Yani döllenme anından itibaren... İnsan ben... ne zaman insan olur, evet. oluyor? Mesela değil mi? Yani hı hı. oradaki temel sorun o. Evet. Yani anne karnındaki cenini hangi noktadan itibaren insan sayacağız? Evet. Aynen o tartışma. Ne diyor Bülent? Şimdi e, diyor ki burada Bir, ya, yaşama olgusunun başlangıcı sağ olarak doğ, doğmak koşuluyla ana rahmine düşme anıdır. E, diye girmiş. Yaşama hakkı da olsa olsa bu andan itibaren söz konusudur diyor. Bundan öncesi işte kişilerin çocuk sahibi olmayı istemeyip isteyip istememe haklarıyla ilgilidir diyor. Evet. İşte zaten de aile planlaması devletin görevleri arasında sayılmıştır vesaire. Yani iki tip galiba görüş, şu ayırabiliriz kürtajla ilgili bir tanesi. Yani ana rahmini düşmanından itibaren varlığı insan sayıp bir olanak varlığı olduğundan yola çıkarak kürtajı da yani bu işte bu olanın evet engellenmesi olarak görmek. fakat Yani anneden ve babadan gelen 23'er kromozomun birleşip 46 kromozomu tamamladığı anda evet. bir insan hücresi meydana geliyor. Hı hı. Değil mi? Kuramsal olarak orada artık bir insan var. Evet. Bizde fakat Türkiye'de 1983 tarihli nüfus planlaması kanununa göre gebeliğinin 10. haftası doluncaya kadar istek üzerine gebeliğe son verilebiliyormuş. 10. hafta. Onuncu hafta. 10 haftadan sonra kürtajda ancak... Onun e, bir şeyi var mı, yani burada Gerekçesi yazıldı. niye 10. hafta? 9. 10. 10. değil, 11. değil. Bilmiyorum. Hı. Yani daha e, tıbbi dilde e, yazılmış bir gerekçesi mutlaka vardır. Diye düşünüyorum. Yani 10. Hı. haftada bir şey oluyor ki... insan olarak sayılıyor ondan sonra e, ana halindeki bebek. Belki kalp ne atmaya başlayın. Belki. Neyse yine bilmediğimiz evet, şeyleri görüyoruz. Yani, evet. <gülüyor> Neyse bu 10 haftadan sonra da ancak annenin yaşamı tehdit edilir ederse gebelik <gülüyor> e, adına biliyor. Şeylerde ise uluslararası belgelerde e, genellikle yaşama doğumdan sonraki bir süreçtir ve korunma altına alınan da budur diyor Bülent Tanrır. E, anayasa mahkemeleri yasamanın tercihlerini denetlemeye pek istekli değildir. Bunun aksine iki örnek verilebilir. Birincisi Amerikan Yüksek Mahkemesi kürtajı aşırı derecede sınırlayan bir yasayı anayasaya aykırı bulmuş ikincisi de bunun tersine Federal Alman Anayasa Mahkemesi kürtajı daha e, serbest bırakan bir yasayı denetime tabi tutmuştur diyor. yani nasıl daha uzun sürede anlamında daha serbest bırak ha, yani uygulanmasını yani daha ileri ha, genel olarak, olarak kürtajı serbest bırakmak ya da yasaklamaktan bahsediliyor Hı. ne zaman yapılacağı bil Değil, hayır. Hı. Evet, burada bir yani şey, insan ne zaman insan olur? Değil mi? Ee, sorusu var ki, burada biz o soruyu tipe havale ettik. Şimdi, yani... Yani belli bir gözle bakınca aslında, neyse yani... Yeni doğmuş bir çocuk... Bir işte hani... Sırtına şaplağı vurdular, ağlattılar... Hı. Ciğerleri çalışmaya başladı. O anda mı acaba insan oluyor yoksa demin işte dediği gibi 46 kromozom tamamlanıp ilk hücre meydana geldiği zaman Yani kesin bir yargıya var. Karışık, Karışık bir iş. Zaten evet yargı kararları da çelişik gözüküyor. Yani biraz da şeyle ilgili sanıyorum. Daha fazla Din baskısı ve muhafazakar çevrelerin etkileriyle ilgili olsa gerek bu anayasa mahkemelerinin Almanya'da ve Amerika'da aldıkları kararlar. Evet peki. Neyse biz şimdi tıp ve hukuk <gülüyor> arasında kaldık. <gülüyor> Felsefe böyle e, lüzumsuz ayrıntılar üzerine pek bir şey söyleyemiyor efendim. Biz kıraç yüksekliklerde geziyoruz. Şimdi Kıraç Yüksekliklerden bir inelim aşağı yine. Biliyorsunuz efendim bu e, bir Ermeni Fransızımız var. Fransızlara fıştık atmak ve Büyük Millet Melisimizin yanında yer aldığımızı belli etmek için bu Ermeni Fransızı çalıyoruz. E, şeyden Baştan başlayalım. Galiba bir şey, konser bu. Konserin girişindeki ne diyor? Je ra rapproche à rap Ben sana yaklaşıyorum. Evet. Ve bizim bize yaklaşıyor efendim Charles'ın ağzını doğru dinliyoruz. Evet efendim Charles'ın ağzından dinledik. Je me rapproche. Rapproche. değil di rapproche. Ya yanlış okumuşuz evet. Rapproche'muş. Hı. Senle atışıyorum mu? Hayır, e, sana e, bağlanıyorum gibi bir bir şey olsa gelince. Evet. Evet, peki. Devam edelim. Tamam, şimdi e, Kür, kürtajımızı yaptık. Kürtajı tıpa havale ettikten sonra <gülüyor> yani insanın ne zaman insan olduğunu tıptan öğrenmeye karar verdikten sonra tabi e, burada bir sorun daha var. Yani şimdi kürtaja karar verecek olan anne baba. <gülüyor> Değil mi? Yani anne babanın kürtaj yaptırma hakları Nerede ve nasıl başlayabilir, değil Hı. mi? Mesela orada, değil evet. mi? Yani tamam, onlar hucuda getiriyorlar, onlar canını almaya e, hakları var mı? Onlar... İşte, Hangi noktadan soruyor? Tabi tersine okunduğunda böyle oluyor zaten. Yani e, sonuçta orada bir canlı varlık doğmuş, insan sayılsın ya da sayılmasın, e, bebe ona karşı işlenen bir suçtan söylenilebilir mi? benay evet. trainer iki durumda da neye dayanarak yani kendi karnında duruyor yani <gülüyor> evet tabii <gülüyor> evet, peki bu da bir spekülasyon konusu Evet olarak. tartışma konusu olarak durabilir. Şimdi bir başka mesele yaşama hakkının önündeki engellerle ilgili intihar ve ötenazi tartışması yani Bülent Planter'ın bunları aynı yerde kullanmış aynı başının altında. şimdi intiharla ilgili yani hukuki düzenlemelerden biraz bahsediyor. Ee, bir kere diyor bir kişinin kendi isteğiyle hayatına son vermesi eylemine girişmesini önlemek kamu otoritelerinin ödevidir ee, intihar girişimi elbette bir suç değildir fakat intihar teşvik ve yardım Türk ceza kanununun 454. maddesiyle suç sayılmış Hiç. evet yani zaten intihar girişimi yani başarılı olursa onu, yani konuşmuştuk. Bulun, bulunmak <gülüyor> zor. Ama mesela başarısız olmadığı durumda Ama da... engellemekte engellemek de ödeviymiş. Evet. Evet yani işte yani zamanında bulunca işte midesini yıkıyorlar, bir şeyler yapıyorlar falan. Evet, bir de evet. benim aklıma şeyler geliyor. Ee, eskiden daha çok vardı. Şimdi azaldı o sahneler. Boğaz Köprüsü'nden kendini ha. atmaya çalışan insanın polisler tarafından engellenmesi sahneleri geldi. ve evet. okuyunca benim aklıma. Evet. evet. Belli bir anlamda öyle. Ee, şimdi şeyle bağlantılı aslında konuşmak lazım belki ötenaziyle. Çünkü ötenazi e, ölme hakkı biçiminde. E, yani Bülent'ten öyle demiş. Ölme hakkından bahsetmiş. Hı hı. E, yani bu da işte yaşama hakkı içindeki sorunlar arasındadır. E, Yaşamın dokunulmaz ya da kutsal olduğunu kabul eden görüşler kişinin kendi iradesiyle bile bundan vazgeçemeyeceğini belirtirler. Demiş ötenazi genellikle kabul görmemektedir. Hollanda bir tek aktif ve iradi ötenaziyi kabul etmiş ender ülkelerden bir tanesidir diyor. Amerika'da da bildiğim Ha onu, onu da var eklemiş ya. doğru bir tek dedim ama yanlış oldu. Ee, ABD Yüksek Mahkemeleri de bazı kararlarında iradi pasif ötenaziyi yani hastanın ilaçları keserek ölme hakkını tanımıştır. Hı. diye. Bu biraz da şeyle ilgili tabii. Biz açlık grevleriyle ilgili e, biraz konuşmuştuk. Orada gerçekten bir siyasi bir boyut vardı için. Farklaşıyordu ama yani kişinin kendi e, kararıyla ölme hakkı var mıdır? Veya yaşama hakkından vazgeçme hakkı. Yani muhtemelen orada <gülüyor> mahkemenin bakacağı şey herhalde şu sanıyorum. Ee, bir, yani kendi kendine yaşayamıyor mu? Hı hı. Bir anlamda zorla yaşatılıyor. Değil mi? Bazı işte şeyler var. Hani bir komaya falan girdi. Evet durumda. koma yani boynundan kırılmış, boynunun altı tutmuyor. Hiçbir organı çalışmıyor. Evet. Bir makineye bağlı olarak çalışıyor. <gülüyor> yani yaşatıyorlar. Yani belli bir anlamda kendisi intihar edemediği için başkalarının onu öldürmesini istiyor. Değil mi? Evet. Yani bu varsayılabilir tabii. Yani kendisi yani elinde olsa intihar edecek. Mi? E, yani öldürürüm beni diyor. Ha evet, di yani mi? Yani, tabii. Niye kendisini öldürmüyor? Çünkü öldüremiyor. Yani o işte düşün ben yani boynun altı tutmuyor. Hı -hı. Evet. Öte konusunda böyle bir şey var. Burada bu arada şey Bülent Tener enteresan bir vurgu yapmış. Ee, şey demin okuduğum. Yaşamın dokunulmaz ya da kutsal olduğunu kabul eden görüşler diyor Ötenezi'ye evet. karşıdırlar. Bu yani hem intihar için hem de Ötenezi için kutsallık vurgusu gerçekten önemli olduğunu düşünüyorum. Yani İslamiyet'te de işte şeyin, intiharın yasak evet. olmasının mantığı günahtır. Yani Allah tarafından verilmiş canı Allah alır evet. sen alamazsın. Tabii bu evet. kutsallık vurgusu hukuk metinlerinden çıktığı zaman yani şu tartışmada hiçbir şekilde bir tarafta yara alarak söylemiyorum ama yani e, ne nasıl engel olunacak? E, hangi e, temele dayanarak mesela kardeşim sen kendini öldürme. Niye? Yani tabii bizim için iyi olur ölmeni istemiyoruz vesaire gibi şeyler söylenebilir yani çok durumda da herhalde hepimiz bunu yaparız. E, fakat yani bir hukuki kesinliği var mı bu işlerin? Şimdi orada tabii yani aslında idam idamla birlikte ele olabiliriz. Herhalde şöyle bir mülahaza var. En yani çok sık görülen bir şeydir. Pişman olur. Hı. Değil mi? Yani intihar eder. Evet. Teşebbüs yani şimdi şimdiki evet yani teşebbüs zaten idam başarılı olmuşsa artık. Pişmanlık diye bir şey yok. Değil mi? Yani şimdiki aklım olsa yapmazdım. Hı hı. Diyebilir. Diyebilir. İleride. Evet. Peki yani idama benzer yanı ne? Aynı paralelde bir şey düşünebilir misin? Evet. O zaman olanakla bağlantılı hale gelir. Yani pişman olma olanağını ortadan kaldırır kendisini öldürerek mesela. Evet. Orada da şey var değil mi? Yani, yani tarih boyunca birçok insanın suçsuz yere idam edildiği yani idam edildiği evet. görülmüştür. Geri dönüşü temizi yok. Değil mi? Yani geri evet. dönüşü yok. Yani bir bütün olanak bir olanaklar bütününü olduğu gibi yok ediyorsun evet. insanı öldürdüğün zaman. tabi Tabii. Yani idam cezası yasalarda bulunsa bile bulunsa bile ki var yani bir şit i̇şte bizimkinde hala var. Abu yani Avrupa'da yok ama Amerika'nın bazı yerlerinde yoktu yeniden kondu bir Değil mi? yani oradaki temel mülazı da yani çünkü bir insanı öldürmek ne demek bütün bir olanaklar manzumesini imha etmek demek. Evet. Tabi ceza sisteminin de idam cezaları ile ilgili şöyle bir mantık yürüttüğünü söyleyebiliriz yani sizin bu söylediklerinizden yola çıkarak zaten. Onu kullanacağı olanaklar topluma... ...zarar verecek şeylerdi mesela. Evet. Yani işte 20 kişiyi öldürmüştü. En hani şey... ...azılı suçları genelde... ...Amerika'da da idam ettikleri için yani... ...bir şey mantığı var tabii. Islah etmek değil. Yaşarsa topluma... ...zarar verecek. O yüzden tamamen ortadan ...kaldırmalıdır mantığı. Evet işte o zaman yine aynı şey çıkıyor ortaya değil mi? Yani toplumu mu düşüneceğiz? Bireyimi düşüneceğiz? Evet. Evet peki. Yani bu yani idamla ilgili Bülent ne diyor? E, ölüm cezası ile ilgili e, ayrı bir bölüm halinde şey almış, e, bahsediyor ondan. Aslında şu internetten falan bahsettik bu güneşli ve hoş İstanbul gününde bir arada mı versek sonra? Bilmedi. İnşallah. Ne bakalım efendim biz. Ne diyor? Genefare Pamia Müfverepber mezatıyor. Benim elveda ama ne? Elvedalarımı yapmayacağım tam çevirse ama yani elveda demeyeceğim. El, elveda demiyor efendim. Şarla ağzına vur. Dinliyoruz. Evet şimdi ölüm cezasına idama geçmeden önce yaşam hakkının sınırlanması ile ilgili düzenlemelere değinmiş Bülent Taner. Bizim Türk Türkiye Anayasası 1982 Anayasasından alıntılar yaparak 17. Maddede düzenlenmiş yani. Başta yaşam hakkı vardır diye başlayan sonra ama ile devam eden maddede e, istisnalar şöyle sıralanmış ölüm cezası ve bunun yerine getirilmesi meşru müdafaa hali bir de e, yasaların kolluk, kolluk güçlerine silah kullanma yetkisi verdiği zorunlu durumlarda meydana gelen ölümler ki işte bunlar nedir e, yakalama ve tutuklama kararlarının yerine getirilmesi bir tutuklu ya da hükümlünün kaçmasının önlenmesi ayaklanmanın bastırılması ve olağanüstü yönetim usulleri altında verilen emirlerin yerine getirilmesi. Evet. durumlarında suç sayılmıyor. Ee, öldürme fiili. Orada tabii yani böyle kocaman bir alan ortaya çıkıyor değil mi? Yani Evet. Bir polisle bir işte yani sanık karşı karşıya. Yani vurup ne yapayım kaçıyordu. E tabii şimdi olağanüstü yetim usulleri altında verilen emirlerin yerine getirilmesi de var mesela. Yani bizim gibi 20 yıl boyunca o hal e, uygulanan bir, yani kimi yerlerinde o hal uygulanan bir ülkede e, çok geniş bir şey tanıyor. Bu. Evet. Alan tanıyor kuşkusuz. Bülent Tenor fakat ilginç bir şeye değilmiş. Anayasanın 15. maddesiyle bu okuduğum 17. madde arasında bir çelişki var diyor. E, çünkü Anayasanın 15. maddesi de yönetim musul, e, olağanüstü yönetim usulleri altında bile, yani olağanüstü halde vesik yönetimde, Dokunulamayacak alanlara işaret ederken buradaki konumuzla ilgili olarak da şu hükmü getirir diyor. Bu gibi durumlarda da savaş hukukuna uygun fiiller sonucu meydana gelen ölümler ile ölüm cezalarının infazı dışında kişinin yaşama hakkını maddi ve manevi varlığının bütünlüğüne dokunulamaz. İşte yani yine dışında. onlar. Ama yani onlar ölüm cezalarının infazı dışında diyor ama bu tabii şey demek değil yani olağanüstü yönetim usulleri altında verilen emirlerin yerine getirilmesi. Yani ceza bir emir sayılmaz tabi. E, o açıdan. Yani öteki biraz hafif yargısız infaza giren bir mesele. Evet. E, ondan da bahsetmiş yani. E, işte bu demektir ki olağanüstü yönetim... Bu savaş halinde çünkü şey yapıyor değil mi yani e, nedir dezertör? Yani kaçan? Nedir? Yani savaş halindeyken işte şeyini yani kaçan askerin ne denir? Kaçak ne Bir şey ne denir aklıma gelmedi bu kısım İşte Fransızcası dezertör. evet şey asker kaçak yani. Ama yani, yani askere gitmemek değil yani anladım, ce anladım. cephe'den kaçan Hı -hı. askeri e, subay vurabiliyor. Firar eder. Firar, ede. firar. Firari asker. Belki de evet öyle deniyordur. E, ha yani şey diyor bu 15. maddede demektir ki diyor Bülent Temür olan Müslü yönetim usulleri altında bile yaşama hakkı iki istisnai durum olan savaş halleri ve ölüm cezalarının infazı dışında ortadan kaldırılamaz. E, yani bunu da 15. madde düzenlemiş işte ve bu maddeler arasında bir çelişki var diyor. Evet. Evet. E, ondan sonra da istiyorsanız biraz şeyden bahsedelim. Ölüm cezasından. Evet. E, Şimdi e, önce bir şeyini söylemiş yani yorumunu. E, ölüm cezası yaşam hakkını ortadan kaldıran bir yaptırımdır. Bu cezaleyinde çeşitli itiraz ve eleştiriler ileri sürüle gelmiştir. Bu da işte demin konuştuğumuz e, yani o, bir şey olması durumunda hukuk yanlış yapmışsa bunu Hı. düzeltemiyor. Telafi edilemez. Telafi edilemiyor ee, ve caydırıcı bir etkisinin somut olarak kanıtlanmayışında en sona koymuş ama <gülüyor> ondan önce şey var. Ya yani bunun devlet tarafından tasarlanarak, taammüden işlenen bir şiddet fiili ve hatta cinayet olduğu görüşleri de bunlar da eee sundan eleştiriler arasında. Ee, şey yapmış Türkiye dışında bu cezanın haritası diyor aşağı yukarı şöyle bildiğimiz gibi zaten Batı Avrupa devletlerinin hepsinde, Latin Amerika'da ve eski Doğu bloğu ülkelerinin çoğununda da bu cezalar kaldırılmış. Şu anda işte ABD'nin bazı eyaletlerinde, Çin'de ve İslam devletlerinde evet. halen uygulanıyor. İşte bizde de 1984'ten beri... Kılıçla kesiyorlar değil mi? Arabistan'da. Evet. Bizde de 1984'ten beri uygulanmıyor. Yani ceza Türkiye Büyük Millet Meclisi idam cezasının yerine getirilmesi için karar vermiyor. Ama e, mevzuatta 30'dan fazla suçun cezası idam edilmektir diye söylemiş burada. 30? Evet. evet. Yani 1982 anayasası zaten 15, 17 ve 87. maddelerde ölüm cezası verilebileceğini e, belirtmiş. Hı. Bütün onları değiştirmek gerekecek yani değil mi? Evet. Evet yani işte bizim de imzaladığımız insan hakları Avrupa Sözleşmesi aslında ölüm cezasını yasaklamıyormuş. Fakat buna ek olarak çıkarılan ek Altınoğlu protokolde barış zamanlarında ölüm cezalarının kabul edilmemesi esası yer alıyormuş. Hı. Mesela sonra da şeyden bahsediyor burada e, son olarak işte Abdullah Hoca'dan hakkında verilen idam kararı konusunda Avrupa'dan tepkiler geldiğini evet. belirtiyor. Evet yani, yani bunun dışında evet. ilginç bir tarihimiz var değil mi? Yani şimdi Adnan Menderes'ten Deniz Gezmiş'e Deniz Gezmiş'e kadar en azından bugün çoğumuzun aslında masum olduklarını düşündüğümüz bir sürü insanı idam ettik. Şimdi onu... <gülüyor> yani, neyse hadi başlayalım. Peki. Evet yani ölüm cezası hakkında zaten olası eleştirileri bence sıralamış burada. Yani en önemlisi de herhalde işte geri dönüşünün olmaması evet. Evet. meselesi. Fakat e, tabii bakalım yeni Bush, Bush Junior çok seviyor idam etmeyi. Evet. E, bir şekilde bilemiyorum NATO yoluyla falan yaygınlaştırmaya çalışır mı bilmiyorum. Ya da en azından Texas'ta kalacak gibi gözüküyor ceza. Epi yani eyalette yeni konuyumuş yani kaldırıldığı halde geri geri getiriliyormuş. Evet. Hayır. Evet peki neyse geç çekirge. Geçiyorum <gülüyor> geliyorum şey yargısız infazlara. Ee, bu da işte resmi görevlilerin mahkeme kararı ya da mutlak zorunluluk hali. Bu da şey deniyor, ayaklanmayı bastırma vesaire yokken insan öldürmeleri de yaşama hakkının sıkça görülen ihlallerindendir. Üçüncü dünya ülkelerinde özellikle görülür diyor. Türkiye'de de zaman zaman örnekleri yaşanmıştır diyor. Nazik çocuktur bile. <gülüyor> evet. Bunun da sebebin şeye bağlıyor. Yani Güvenlik güçlerine çok geniş yetkiler ve silah kullanmada kolaylıklar tanınmış olmasının payı büyüktür bu evet. olmasında diyor. Ve bizde 1913 tarihli memurun muhakematı hakkındaki kanuni muvafakat muvaffak Muvakkat e, ile güvenlik mensuplarının yargılanması zorlanmış. Bu çok yakın zamana kadar da yürürlükte kalmış. Hem de geçici bir 19 kaç? 13. 1913'te geçiciymiş. Hala evet. mı yürürlükteymiş? E hala değil ama. Muvakkat. Değil. E, yani bu, bu yasa yürürlükten kalkmış. Fakat onun yerine bir yeni yasa konmuş. 4480 sayılı e, biraz daha eleştiren anlaşılan bir evet. uygulama. Evet peki. Evet yani aslında bu yazımın bütününde Bülent şeyden bahsediyor. Özellikle 90'larda e, bir takım iyileştirmeler yapılmış. Özellikle yani yargısız infaz bölüm cezaları konusunda e, mesela e, Anayasa Mahkemesi terörle Mücadele Kanunu'nda yer alan ve güvenlik güçlerine duraksamadan ateş, etkisi, ateş etme etkisi veren bir hükmü de iptal etmiş. Hı. Örneğin yani bir takım e, şeyler var. işkence ile ilgili de aslında önemli yasal düzenlemeler yapılmış. Bir başbakanlık genelgesi var mesela 97 yılında yayınlanmış. Gözaltı sorgulama ve ifade alma talimatı yönergesi. İki esasların harfiyen olgunca belirtilmiş. Şu kararlar getirildi, kurallar getirildi diyor. Mesela gözaltına alınanlara haklarının söylenmesi, her türlü işlemlerinin kayda geçirilmesi, gözaltı başında ve sonunda doktor raporu düzenlenmesi, ee, sanıkların avukatlarıyla teması ve yakınlarına haber verilmesi adli mercilere yasal süre içinde sevk e, nezarethanelerin sık sık denetlenmesi doktor ve sanığın yalnız bırakılması ses ve görüntü kaydı hatta e, sorgulamada uzman kişilerin görevlendirilmesi gibi e, bir takım maddeler olan bir genelge şey yok mu birçok ülkede şey vardır avukatının da bulunduğu bir şeyde ifade alınır Hmm. Amerika'da var sanırım Evet, Avuk yani evet Avukatım gelene kadar hiçbir şey söylemeyeceğim yani, yani filmlerden bildiğin şey, Hakları var bildiğin evet. kadarıyla Burada öyle bir şey geçmiyor ama Avukatlar ile temas diyor. Tabi bir takım şeyler e, Pek gerçekçi görünmüyor yani Bunların gel ses ve görüntü kaydı ya da e, Sanıkların doktorlarla Yalnız bırakılarak muayene edilmeleri Gözaltından sonra falan ama evet Bülent tanırım da söyledi en azından bir iyi niyet. Peki biz bir Charles Naur'la şey yapalım. Efendim bu sefer ne diyor? For me, me formidable. For me, formidable. Ünlü bir parçası Ne demek ki? Ben ne biçim bir herifim diyor. ne müthiş bir herifim. Formidable harika. Formidable harika. Benim için yani başın İngilizce işte. Ha, bu benim için harika evet. bir şey. Diyor. Şimdi harika bir şey dinliyoruz. Evet Bir e, sözcük oyunu varmış. Anlaşılan. Çünkü bu bizim Ermeni Ermeni haline bakmayıp Fransızca şarkı söylerken arada İngilizce bir şeyler söylüyor. Anlaşılan sevgilisi herhalde Amerikanmış. Amerika'da ben de evet öyle güçlü for me İngilizce formidable Fransızca ile karıştırıyor biraz amalgam yapmış. Bir devam et bakalım. Evet bütün bu e, iç karartıcı meselelerden bahsettikten sonra en son maddede eee tıbbi deneyler ve organ naklinden bahsediyor. Yani işte yaşama hakkının kullanılması önündeki engeller hiç kimse rızası olmadan bilimsel ve tıbbi deneylere tabi tutulamaz anayasaya göre, bizim anayasamıza göre. Yani en önemlisi de yeni tedavi yöntemlerinin hasta üzerinde denenmesini, Hı. yani hastanın işte deneme tahtasına çevirmesini engellemek. Evet. Şimdi orada çok ilginç bir durum var. Bizde de ortaya çıktık ama galiba... Epi yani yoksul olan ülkelerde şöyle bir şey oluyor yani gidip mesela böbreklerinden bir tanesini veriyor evet. yani kendi isteğiyle satıyor Hı -hı. çünkü insan bir böbrekle çok çok kolay olmasa da yaşar Hı -hı. ona su parası olan da gidip satın alıyor nasıl bir durum var burada? Şimdi? Herifin kendi böbreği. Ben satıyorum böbreğimi kardeşim diyor. Evet. Ama bu bir suç. Hı hı. Evet. Şöyle bir şey var burada. Yani doktor açısından suç. Hı hı. Acaba adamı da yargılayabiliyorlar mı? Sen niye böbreğini sattın diye. Evet. Bakın şöyle bir şeyden bahsediyor. 2238 sayılı kanun organ ve dokunaklı için vericinin rızasını şart koşmakta ve 18'ini doldurmamış ya da mümeyyiz olmayan kişilerden organ ve doku alınma, alınmasını yasaklamakta. Hekimlerin ilgili kişiye aydınlatıcı bilgi vermelerini gerekli saymakta. Ayrıca bildirimin şekli düzenlenmektedir diyor. Ee, mümeyyiz ne demek bu arada? İşte şey erişkin. Erişkin. Hı. E burada şeyle ilgili bir şey yok. Yani aklı başı yerindeyken. Evet. Anladım. Vericinin rızası Rezim ise... rızası var. Evet. Eh yani e, göründüğü kadarıyla yasaklanmamış yasayla rızası varsa ve vermek istiyorsun. Evet, görüp bir durum. Ama tabii yani şey kısmını yani satılması meselesini belki bir şekilde düzenlemişlerdir onu bilmiyorum. Evet, bu da vücut bütünlüğü meselesine giriyordu. Evet. Bir de, bir, bir de yine şey var, değil mi? Baştaki mülahaz, yani başta düşündüklerimize benzer bir biçimde, şimdi işte trafik kazası oluyor, ölüyor Hı -hı. birisi. İşte Hı -hı. şeyleri, yani varisleri neyse, yani bağışlıyorlar. Ya kendisi daha önceden bağışlamış oluyor. Orada da şey çıkıyor, değil mi ortaya? Yani hangi noktada ölmüş sayılacak? Evet. Çünkü yani organların belirli bir süre yaşar tutulması lazım. Hı hı. Yani şey yapılmadan nak, nak, nakledilmeden. Yani değil mi? Ancak öldüğü tıbben kesin olduktan sonra nakil yapılabiliyor. Evet böyle olmalı. Peki. Evet şeylerin e, yani maddelerin bütünlüğü böyle yaşama hakkının kullanılmasındaki engeller derken burada yani dikkati çekecek olan bizim baştan beri konuştuğumuz e, insan haklarından üstün tutulan değerlerle e, insan haklarının çatışması bu belirli örnekte de yaşama hakkından üstün tutulan Hı. yani ne bileyim öz özellikle mesela ulusal güvenlik veya toplumu korunması yani Hı. ölüm cezasından bahsediyorum tabi bu durumlar olduğu zaman yani ölüm cezası ve işkence meşrulaştırılmış olabiliyor işte söz edilen gerekçelerle. İşkence değil tabii. İşkence işkence adı adı verilmiyor ona. Tabii doğru yani, yani yasal değil elbette ama hani yani birazcık işte konuşmasını sağlamak falan açısından. Daha rahat konuşmasını sağlamak açısından bazı işlemler yapılabiliyor. Evet. evet bu arada programımız giderek bir hukuk programına amatör hukuk programına dönüşüyor. <gülüyor> amatör, hem de ne amatöre. Bir amatör bunu evet. giderek felsefeye çekmeyeceğiz. Bülent'i Bülent davet edelim bir ara. Profesyonel hukuk programı olsun. Evet. Doğru evet. dürüst yapalım bari. <gülüyor> Biz şimdi biraz amatörce yürüyelim. Sonraki programlardan birisinde de Bülent Tanrı Olur. Peki. İki parmak kalktı yukarı. O yukarıda bir tane var, iki tane değil. <gülüyor> Hak yani. Evet efendim. Şimdi Şarlazan burada bize veda ediyor. Ee, konserin son parçası bir de bir ünlü bir parçasıdır. Lamama. Bir size ne dileyelim? İyi haftalar dileyelim. İyi haftalar, iyi martlar ve iyi erik erik çiçekleri diyelim efendim. Bir bakınız pencerenizden yerlerde belki görürsünüz böyle bembeyaz erik çiçeklerini seyredin. İyi günler. Görüşmek üzere. <gülüyor> gevezelikleri. Hakikaten. Hak, hukuk, hakikat vesaire. Usta geveze, Oruç Aroğlu. Çırak geveze, Ferhat Dayı. 20 in sonra tekrar